yaptıklarını ve yapacaklarını hesap eder. İkincisinde Allahü Teala'ya münacat eder, yalvarır. Üçüncüsünde geçimi için çalışır. Dördüncüsünde istirahat eder ve mübah olan şeylerle eğlenir. Emirü'l-müminin Ömer radıyallahu an buyurdu ki: "Hesabınız görülmeden önce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 Bir Habeşi, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip, Çok günah işledim, tövbem kabul olur mu? diye sordu. Rasulullah evet buyurunca, Habeşi bu defa günah işlerken o görüyor muydu? diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Evet buyurunca, Habeşi bir ah çekti ve yıkılıp,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 Birinci, niçin yaptının manası kendisine bunu Allah için mi nefsin istediği için mi yoksa şeytana uymak için mi yaptın demektir. Bundan kurtulursa nasıla sıra gelir? Yani nasıl yaptın? Çünkü her bir hakkın bir şartı, edebi ve ilmi vardır. Yaptığını ilme uyarak mı yoksa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 Allahü Teala'nın azametine kavuşur. Onun celal, cemal ve kemaline dalarlar. Bu muvahidlerin ve sıddıkların derecesidir. Bazıları yemeye kızarak ve kötüleyerek bakarlar. Kendilerini meşgul ettiği için böyle bakıp keşke buna muhtaç olmasaydık derler. Zarûreti üzerine tefekkür ederler. Bu zahitlerin derecesidir. Bazısı isteyerek bakarlar.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 tazmin ettirmeli ödetmelidir. İbn Abdüssamed büyüklerdendi. 60 hicri senelik hayatının hesabını yaptı. 21500 gün idi. Şöyle dedi: "Ah! Her gün en az bir günah yapmışsam 21500 günahtan nasıl kurtulurum? Halbuki öyle günlerim oldu ki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 ''Benim için Ömer'den daha sevimli kimse yoktur. En çok sevdiğim Ömer'dir.'' dedi. Sonra Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anh'a, ''Nasıl söyledim?'' diye sordu. Hz. Aişe radıyallahu anh'a tekrar edince, Ebu Bekir radıyallahu anh, ''Benim için Ömer'den daha izzetli ve daha aziz kimse yoktur.'' diye sözünü düzeltti.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 Nefsim tembellik etti. Baksana hava çok soğuk, sonra hasta olursun, sabret, yarın hamama gidersin, dedi. Nefsime muhalefet için entariyle gusletmeye yemin ettim ve öyle yaptım. Islak entariyle yattım. Entarim üzerimde kurudu ve ben nefsime, Allahü Teala'nın emrinde gevşeklik yapan nefsin cezası budur, dedim. Birisi bir kıza baktı,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 Kızgın kumlar üzerinde dönüp duruyor ve ''Ey murdar! Sabaha kadar geceyi boş geçirdin. Senin elinden ne zaman kurtulacağım?'' diyordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçiyordu. ''Niçin böyle yapıyorsun?'' buyurunca ''Nefsim bana hakim olmak istiyor.'' dedi. Rasulullah aleyhisselam buyurdu ki ''Gök kapıları senin için açıldı.'' Allahü Teala meleklere seninle övünüyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem asabına gidin nasibinizi ondan alın buyurdu. Hepsi gidip bize dua edin efendim dediler. Hepsine tek tek dua etti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepsine birden dua ile buyurdu. Bunun üzerine yaran bir onların azığını takva ile ve hepsini doğru yolda bulundur, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Ya Rabbi, onu tesdîdeyle, yani diline daha iyi dua ihsân et, deyince, O sahabi Ya Rabbi, hepsinin yerini cennet eyle, dedi. Mecma büyüklerdendi. Bir pencereye bakıp bir kız gördü. Bir daha yukarıya bakmamaya ahdetti.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 200 bin gümüş kıymetinde bir malı sadaka olarak verdi. Abdullah ibn Ömer, radıyallahu anhuma bir gün hava kararıp iki yıldız görününceye kadar akşam namazını geciktirmişti. Bu kadar geciktirdiği için iki köle azade illedi. Böyle yapanlar çoktur. Nefsine ibadetleri seve seve yaptıramayan kimseye en iyi ilaç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 رب اغفر لي وارحمني يا ارحم الراحمين توفني مسلما و بالصالحين اللهم اوفر لي ولي ابائي و امهاتي ولي زوجتي ولأجدادي اجدادي ولأبنائي وبناتي ولي وأحواتي Veli aamami ve amati, veli ahvali ve halati, veli ustası Abdülhakime Arvasi, veli kafetil müminin ve müminat, rahmetullahü Teala aleyhim ecmahin. Niçin kılmazsın farzı sünneti? Değil misin Muhammed'in ümmeti, Aleyhisselam Anmaz mısın cehennemi, cenneti, İman sahibi kul böyle mi olur? Gel kardeşim, inkar etme, kıl insaf, Kıymetli ömrünü eyleme israf, Kalbini nefsin arzusundan koru, Dışın gibi, için dahi olsun saf.